Mürşid-i Kamil'i Ziyaret Evliyanın üzerine Allah muhabbetinin kokusu sinmiş. Onun yanında duran, onun kokusunu alınca, evliyadan ayrılamıyor. Mıknatısın demiri, çiviyi çektiği gibi. Nereye giderse gitsin, arkasında bir sürü insan oluyor. O insanların soracağı belki bir soru bile olmuyor. Ama insanın elinde değil. Allah dostu onu çekiyor mıknatıs gibi.